Güzel bir pazartesi ve iyi bir hafta dileğiyle Bilgi çağının hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ee, konuklarımız Sayın Avukat Vedat Güler Sayın Yardımcı Doçent Doktor Gülüm Şener, e, Arel Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölüm Başkanı Gülüm Şener. E, geç, çok yakın geçmişte de konuğumuz olmuştu. Yine bu ikili ee, sevgili konuklarla birlikte dijital aşk konusunu e, eşelemeye başlamıştık ama programımızın süresi kısıtlı olduğu için e, bütün konuşulanları bitirememiştik, tek programa sığdıramamıştık, hatta dijital şiddette kalmıştık, değil mi? Yani <gülüyor> aşkın devamı şiddet. <gülüyor> yani, yani inanmak bile istemiyorum maalesef. <gülüyor> bugün bugün oradan alıp devam edelim. Dijital şirket... ...şirket dedim ya, pardon. <gülüyor> <gülüyor> e, şiddet nedir? Yani neyi şiddet Ay olarak... ...yani bir mesela hakaret bir dijital şiddet mi Evet, evet. Yani şöyle diyelim... E, ...şiddetin birçok türü var. Fiziksel, duygusal, cinsel. Ya buna yeni iletişim teknolojilerinin... ...dijital araçların e, yaygınlaşmasıyla birlikte... E, ...bu mecralar üzerinden işlenen... ...karşı tarafı küçük düşürücü... ...ona zarar verici... ...onun psikolojisini bozucu... ...her tür... Ee, ...hareketi, eylemi dijital şiddet kapsamında değerlendirebiliriz. Örneğin kişinin izni olmadan mesajlarını kontrol etmek olabilir. İnternette e-maillerini. Aşağılayıcı, küçük düşürücü mesajlar göndermek olabilir. Ee, sosyal ağlardaki çevresine karışmak, onu kısıtlamaya çalışmak olabilir. Ee, Bu konuda hemen bir tane örnek vereyim. Hı -hı. Yani şöyle bir şey yaşadım. Ben değildi bir de bir öğrendim yani. <gülüyor> bu e, kız arkadaşına söylüyor kız sen diyor benim sevgilime diyor bir şeyler yaz hani bir tek bakalım uy kandırabiliyor musun diye. Yani bir tür böyle bir cross check <gülüyor> yapıyor. Sonra bu çok bana garip geldi çünkü normalde bunu hani e, normal bir e, insan ilişkisinde beklemediğim kadar e, garip geldi yani. Bir baktım ki herkes yapıyor gibi de söylediler bir de. Bu böyle midir gerçekten yani bu, bu kadar insanlar... Yok, bu dijitale geçmeyelim. Bu gerçek hayatta olmuyor mu? Bunun filmi vardı diye hatırlıyorum. Yani. <gülüyor> evet <gülüyor> o, evet. Hollywood'da. Ana, analog ve dijital bu. Ben de birçok film seyrettim bu konuda. Ha, Konusu yani. bu olan. Evet, Pardon. Dijital aşk zaten e, hani burada analog yaşamla çevrim e, dışı yaşamdan çok da ayırmıyorum ben ama şu anlamda yani e, sonuçta... Gençler özellikle çok fazla dijital tekne, teknolojilerle haşır neşirler ve sosyal ilişkilerini ağırlıklı olarak buradan artık yürütüyorlar evet. ister istemez. Ve bu ilişkilerindeki sorunların buraya da yansımasına tabii ki neden oluyor. Fakat şöyle bir olgu da var. Hani biz şimdi hep şikayet ediyoruz işte yeni teknolojiler büyük aderi yarattı, gözetleniyoruz. Evet. Evet. Duygularımıza kadar bu teknolojiler bizim her şeyimizi biliyorlar falan diye kendimizi sayıflanıyoruz ama... ...benim gençlerde gözlediğim bir yani... Okuldaki öğrencilerim de, de gözlediğim bir olgu var. Aslında gözetlenmekten hoşnutlar da. <gülüyor> yani evet gözetlenmek bir tür haz veriyor diye düşünüyorum. Ee, kıskanılmak, ilişki içerisinde e, karşı tarafı kıskandırmak e, hoşlarına da gidiyor bir yandan. Ee, belki bu, böyle ya açıklayabilirim sizin. hepsini belki kapalı bir ilişkin içerisinde yaparsınız da Hı -hı. yani bunu niye bir milyon kişinin önünde yapılıyor? Aa, <gülüyor> Onun da şöyle benim şöyle bir savım var bilmiyorum hani esas uzmanı burada Gülman'ım söylesin. Ben herhangi bir bilimsel e, gerçeğe dayanarak söylemiyorum bunu. Sadece kişisel gözlemim. Kimler gözetleniyor? Kimlerin özel hayatı? ...eskiden beri işte gazetelerde şurada burada ünlü insanlar evet. Paparazler onların peşine gidiyor. İşte kendi başlarına bir denize giremiyorlar. Kendi başlarına rahat, huzur evet. içinde yemek yiyemiyorlar. Yaptıkları her adım takip ediyor ve yayınlanıyor. Evet. Dolayısıyla eğer siz çok fazla takipçiniz varsa Mutlu. sosyal ortamda veya internet üzerinde... ...ve herkes sizin yaptığınız her şeyi görüyorsa... ...bunu ister paparaziler koysun oraya ister siz kendiniz koyun... ...aslında siz de ünlü oluyorsunuz. Evet. Yani ve onların sahip olduğu e, yaşamı bir anlamda kopyalıyorsunuz. Ya, o zaman şöyle evet. bir şey mi çıkıyor ortaya? Bu like, hani beğenme e, artışı, hani ve, ziyaret edilen web sitesi sayısının çoğalması gibi. Yani ben likelamak diye de bir fiil oluştu bu arada. Var var. Evet <gülüyor> var, evet, evet. <gülüyor> evet. Yani, yani bu likelanma e, e, durumu bir, bir haz oluşturuyor. Ve ne kadar çok likelanırsa o kadar kendini cool, popüler hissediyor. Kesinlikle. bunun bir sosyoloji var. Burada. Yeni bir e, narsisizm olduğunu söyleyen çok düşünür var zaten. Zaten hı hı. yani e, fotoğraf koymak beğenilmek sürekli beğenilme arzusunda olmak bu insanı biraz da sinirli de kılan bir şey ama <gülüyor> e, Facebook için fotoğraf evet. çektiriyor olmak artı. E, onu duydum, evet Facebook evet. fotoğrafı evet. özenle çekilip e, yapılıyor yani. Benim onu de duyduğum. duyduğum şeylerden bir tanesi insanların birbirine bir iyi niyet dileği yaptık, e, sunmak, sunmak istediklerinde söyledikleri şey hayatın Facebook'taki gibi geçsin. Hı -hı. <gülüyor> Çünkü yani Facebook'ta yaşam hayat aslında gerçek hayat da değil bir taraftan. Yani evet. Facebook'ta hastane fotoğrafı, ameliyat fotoğrafı gören çok azdı. Twitter'da daha çok insanlar bahsediyor. Yani e, en son bir, bir, birkaç ay önce ki bir tweet'i hatırlıyorum. E, şu, az önce babam öldü gibi bir tweet e, çok enteresan bir sosyal olgu olarak karşılanmıştı. Yani Twitter'da hani bu da paylaşıldı falan diye. Yani bu ee, ilginç gelmişti. E, geçen yani de. de. Aynı zamanda geçen de, de Ama kızına, az önce babam evet. öldü. E, paylaşılabilir belki. Yani, yani bilmiyorum. Çok fazla yani. takipçisi yoksa takip edenler yakın arkadaşıysa. Yani evet işte bana ilginç geldi yani. Pıt diye nasıl. gitmesi Aha, için evet. mesajın o olabilir. Ama kimlerin sizin mesajınızı görebildiğine bağlı bu. Yani demin <gülüyor> güvenlik ayarlarına e, kimlerle yani. paylaştığına bağlı. Bu şey ama Gülümşener'in deminki gözlemi hani gözetlenmekten hoşlanıyorlar evet. gibi dedi ya gençler için. Gençler gençler deyip de sadece Herkesi. gençlerle sınırlamak Tabii. istemiyorum ama Bilgi Üniversitesi'nden Aslı Tunç da benzer bir gözlemde bulunduğunu söylemişti burada. Evet, adını hala telaffuz edemediğim e, Nietzsche diye mi okunuyor? Bir Günlüğü adlı bir kitabı var. E, o zaten e, bundan çokça bahsediyor. E, özellikle Amerika ve Kanada üzerine e, araştırmalardan yola çıkıyor ve e, oralardaki o popüler kültür sizin de demin belirttiğiniz gibi hani e, pop starlara benzemenin artık sıradanlaştığı ve gündelik hayatımızda da bizim birer pop starlara dönüşme arzusunda olduğumuzu söylüyor. Yani şunu söyleyeceğim. Işte benim Mesela Rolling Stone dergisinin kapağına maraton e, şeydeki e, Chicago maratonun pardon maratonundaki bombayı patlatan çocuğun kardeşini koydular mesela. İkisi beraber patlatıyordu. FBI abisini yakalayarak öldürmüş. Ölürken yakalamıştı. yani Bir şey oldu yani. Ama bu çocuk da suçtu. Ve, ve kapakta meşhur oldu çocuk yani. İnanılmaz bir şey yani. Ya bu da mesela burada da o zaman ekstrem noktalara gitmeyecek mi bu iş yani sonuçta hani bilmiyorum. Birazcık ben dijital aşk diye başladık ama hani bu dijital prezansın bu kadar eksibisyonist bir şeye dönüşmesi de... ...yani başka ekstremlere insanları götüren bir ortam gibi gelmeye başladı. E televizyonlarda hani eş bulma programları var ya, ya. sabah kuşağında mesela, Onu dijital aşka ne kadar sokacağız bilmiyorum ama yani o da hani sonuçta ilk hani... ...bir eş bulmayı, bir şov programı haline getirmek bile başlı başına aslında konuşulması gereken sosyolojik bir olgu yani. <gülüyor> evet, izdivaç programları. İzdivaç programı <gülüyor> evet tamam. Bir tür aslında geleneksel izdivaç kurumunun hani televizyon formatına ve modern e, topluma uyarlanmış biçimi gibi görüyorum. Mesela e, normalde geleneksel izdivaç e, kurumunda da e, anneler aracıdır, kadınlar aracıdır. Ee, ...orada da işte İsrail Erol e, aracılık <gülüyor> rolünü üstleniyor. Gene yani, bir kadın o evet. rolü üstleniyor. Hamam yerine de kullanılıyor kullanıyor. Yani e, evet hayır. bir nevi. Evet. Ama bireysel bir tarafı da var. Ee, yani gene de orada birey olarak varlar. Kişi olarak varlar. Arada bir paravan var. <gülüyor> evet. Ee, hani orada... Ama, ama bir çok tarafı materyalize haberi... ediliyor. Ha? Çok materyalize ediliyor. Bir show programı evet, haline getiriliyor. Evet çok materyalize ediliyor. Yani şimdi bu şeyde de aynı şeyi görüyorum ben. Mesela bu kadar sosyal medya siteleri... ...çok da hızlı yıpranıyor bunlar... ...yani Facebook dediğiniz şey... ...bilmiyoruz ne zaman sonra erer ama... ...hani daha önceki öncülleri... ...MySpace gibi... ...ya da kimisi, gençler hatırlamazlar şimdi... hani <gülüyor> ...ICQ gibi... Ama o chat programıydı... Ee, yani ...işte ama onun orası... ...bunun burası derken hani ona bir unsur ekliyorsunuz... ...Can you see me... ACD falan böyle bir sürü şeyler... Ama ...şunu demek istiyorum... Teknolojilerle birlikte bizim oradaki varlığımız arttıkça sahte kimliklerimiz de artıyor. Bunların yönetimi gündeme geliyor. Ön yüzümüz yani front face diyelim nasıl diyelim ona yani bir avatarımız kendi resmimiz olabiliyor. Ya da ideal gibi bir resim oluyor. Çünkü ben bazen bakıyorum insanlar mesela Atatürk'ün resmini koyuyor. Yahu kardeşim ya yani sen kendini Atatürk mü sanıyorsun? Yoksa acaba hani ben işte bunu idol yaptım o idolümü mü oraya koyuyorum diyorsun? Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Niye zorlanıyorsunuz Vedat Bey? Bence e, dijital aktivizmin bir türü o da yani. Herkesin soyalışlarına çap, çapılı oğlu falan oldu o anlamda. <gülüyor> Bir anonimlik gelişti Ama böylece yani. grubun parçası... ...hani aidiyet... Bir Üniforma gruba, yani. bir gruba yani, ait olma ihtiyacı O zaman cemaat konusunda geliyor. Cemaatten Hı -hı. ziyade şöyle diyebilirim... ...cemaat diyemem de e, doğrudan... ...hani sanal cemaatler de ayrı bir tartışma konusu ama... E, ...bu mekanlar kimlik sergileme mekanları... E, ...ister siyasi kimliğiniz... ...ister mesleğiniz... ...isterseniz cinsiyetiniz... ...yani hangi kimlikleri... ...benimseyip öne çıkarmak istiyorsanız... ...bunu kolayca yapabileceğiniz imkanları sunuyor... ...sosyal medya. Ayıklanmış. Bir de şunu sosyal. düşünüyorum ben... E, her. Her zaman da avatar değiliz yani her zaman da e, sahte kimlik kullanmıyoruz ve aslında e, medyayı melez bir biçimde kullanıyoruz. Yani birçok aracı kullanıyoruz ilişkilerimizde de öyle. Facebook'ta bir yüzümüz var orada bir kimliğimiz var kendimizi bir şekilde tanımlıyoruz ama e, sevgilimizle Whatsapp'tan da mesajlaşabiliyoruz ki evet. Whatsapp o zaman daha özel bir alan oluyor bizim için. Yani farklı araçları farklı e, amaçlar için e, seferber edebiliyoruz. Ee, hani O yüzden ben çok negatif bakmıyorum. Ee, bu araçları seferber benim şöyle söyleyeyim kişisel bir örnek vereyim. Kız kardeşim de benim mesela. Ayşe Kudan tanıştığı biriyle evlendi. Eğer ki Aysikö olmasaydı o kişiyle tanışması imkansızdı çünkü o, yıl, yıl İsviçre'de önce? oturuyor işi. Kaç yıl önce? Süper. Kaç yıl önce? Ha, şimdi bunu bilemedim. 15 yıl <gülüyor> falan mı? <Yani>. 2005'te <gülüyor> evet, tamam. Ama tanışmasını falan da şey yaparsanız 2000'li yılı. Yani çok ama enteresan bu. Evet süper. Iyi evet şey yani. yani çok var bir böyle. Bu görüntülü de olsa... değil. Yani. Ay, sadece. Tabii şey değil. görüntülü de değil. Evet. Hmm. Evet. O zaman öyleydi. Teknoloji. Daha köklü bir ilişkiymiş. <gülüyor> ama e, şu söyleniyor görüntüden ziyade e, Eva İliuz'un çok güzel bir kitabı var Soğuk Yakınlıklar diye. Şimdi o diyor ki işte internet tanışma sitelerinde insanlar tanışıyorlar ama ilk buluşmada neredeyse işte yüzde seksen doksanı hüsran da sonuçlanıyor. Çünkü kafasında yarattığı ideale o imaja oturtamıyor karşısındakini. Böyle bir handikapı var gerçekten de. Aslında internette ilişki kurmanın, chat üzerinden ilişkiye geçmenin en büyük risklerinden biri de gerçekten boşlukları kafanızda sizin doldurmanız. Yani karşınızdaki insanın yüz yüze iletişimdeki gibi mimiklerini göremediğiniz için eğer kendiniz hani Skype ile bağlanmıyorsanız ne hissettiğini tahmin etmeniz zor. İnternetin sembolik dili, grafikler, smiley'ler bunlar bir ölçüde tamamlayabiliyor. Ee, dolayısıyla orada sorunlar olabiliyor. Yani, ama e, şunu savunanlar da var. Yo ben e, uzun süreç etleştim. Hayata bakışımız birbiriyle çok örtüşüyor ve çok iyi anlaştık deyip evlenen de birçok arkadaşım da var. Yani birçok vakada var. Yani ee, fiziksel görüntüyü bir köşeye çıkartırsak bir Sirena Döberjerak hikayesi gibi. Yani eğer gerçekten çok literer ve güzel şeyler yazıyorsunuz, karşınızdakiler <gülüyor> <gülüyor> anlaşıyorsunuz ama yüz yüze gelseniz belki hayal kırıklığı olacak. O yüzden gelmemekte ve dijital yaşamda devam etmekte. Aa, bir ikinci kimlik Ama bak, Çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben şuna da inanıyorum. E, platonik aşkları da aslında tetikliyor sosyal medya ya Çok, da evet. e, internet. Evet. Yani e, o hayat e, kafanızda yarattığınız hayalin peşinde e, bir nevi koşuyorsunuz. Belki de yüz yüze gelmemek daha tatmin edici olabiliyor bazı sorunlarda da. Sonuçlanmaması. De. De. Sonuç evet. zaten bitti demek yani. Evet. Yani, o zaman birkaç platonik aşka da izin veren bir e, ortam olduğu için ...için tebrik evet. edebiliriz bunu. <gülüyor> Sosyal medya mı? <gülüyor> yani sadece <gülüyor> materyal olarak... şimdi Biz tabii hukukçular... Tabii ...biraz böyle hep daha ayakları yere... ...basan şekilde bir meslekte... ...oldukları için hemen eleştiri... ...kısmına geçeriz biz. İşte orada şu... ...hakaret etti, burada bu ne oldu gibi. Yani ama işin pozitif... ...bir tarafı da var. Yani uzun sürdürülebilir... ...platonik ilişkilere yol açması da günümüzün ortamında iyi bir şey diyebiliriz. Bir diğer pozitif yanı yalnızlığı gidermesi. Bu çok önemli çok bence. Önemli. Yani çünkü insanların yani kapitalizm çağında gerçekten birbirleriyle tanışabilecekleri ne zaman ne mekanları, ortak mekanları ya da çevreleri olmayabiliyor. Dolayısıyla internet bu zaman ve mekan e, engelini aşmada e, çok önemli rol e, oynuyor. Evet çok çok doğru yani. Evet, ya bunu, bu açılardan mesela fark etmemiştim. Gülüm Hanım sağ olsun yani Gülüm kardeşim diyeyim artık yani. Çünkü bizim <gülüyor> <olsun>. Okuldaştınız <gülüyor> evet abi. <gülüyor> Kardeşiniz hangi abi. okul olduğu da çıktı ortaya. <gülüyor> yani o kadar da şöven olmayacağız söylemiyorum. Ay da. söyleyin Bir, canım reklama girmez. Tamam silmesinler yani. Yok, ha, tamam. En büyük kalan deyince çoğunlukla insanlar... <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Şimdi biz bu programı açarken dijital şiddeti geçen sefer konuşamamıştık. Bu programda birazcık ona e, değineceğiz diye başladık. Ama gene ilginç ve sempatik yanlarına gittik konunun. E, yavaş yavaş oraya doğru gelelim mi? Hatta hızlı hızlı gelelim. Ne kadar kaldı? Bir bu tane arada? hemen soru sorayım ben Yedi bu arada. Zaman. Yedi dakika Yedi dakikamız var. Bir... ...2004'lerde falan bir e, şeriattan hani evlenmiş olan birisi karısına mesaj göndererek üç kere boş ol dedi. E, sonra da bu geçerli bir boşanma mı diye bir tartışma çıkmıştı. Hmm. Şu anda bilmiyorum hani e, o zaman da çok sonucunu merak bile etmemiştim yani böyle bir yönteme karşı olduğum için ama... E, ...böyle şiddet olarak böyle şeyler olabilir mi yani? Hani şiddet olduğunu düşünmüyorum bunun çünkü... E, Dinen e, zaten böyle bir kural var. Hani bunu sözlü bir şekilde de söyleyebilir. Sizin nasıl baktığınıza bağlı bunu şiddet olarak değerlenmek. Bence şiddet değil ama dijital ortam üzerinden boş ol denildiğinde boşanılır mı onu açıkçası bilmiyorum. Sanıyorum zaten ahkemede öyle bir şey karar vermişti evet. yani. Hangi ülkede oldu? ya? Arabistan'da Ama ha. şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela geçen yıl e, Kartal'da bir kadın Facebook'ta hesap açtığı için e, işsiz kocası tarafından öldürüldü. Oh. Hani buna dijital şiddet diyemem ama... Kadın yani şöyle bir durum var aslında. Yani Deşlik ülkemizde zaten bu. kadınlara yönelik biliyorsunuz evet. hem fiziksel hem duygusal hem zihinsel birçok açıdan şiddet var. Ee, kadın kendine alternatif bir çevre edinmek istediğinde, kendi kişisel fiziksel çevresinin dışına çıkmak istediğinde bile cezalandırılabiliyor. Yani, yani. burada da şiddeti e, bir nevi o bilmemiş. zaman şimdi gene biraz şimdi dalga tarafından bir ekstremizme doğru kaçırtırsak. Bu peki kadın sığınma evlerinde bir Facebook e, anonim e, ulaşım olması da bir hizmet olarak gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü şiddetten kaçan kadınlar bu evlere sığınıyorlar. Işte mesela Morçatı vesaire gibi kuruluşların Facebook sayfaları var orada bilgi. Evet ama yani, yani hani, hani, e, adı Morçatı olan bir... Kişiyle ya, ya da Mol grup çatı... arkadaş olmak yerine hani orada işte e, gülüm 3 diye bir hesaplı arkadaş olmak aslında galiba Veda onu söylüyordu. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Bunun, bunun yapılmadığını da düşünüyorum. Çok tehlikeli. Yani çünkü yerinizi bel bel belirlemek paylaştığınız fotoğraftan o kadar kolay ki. Tabii yani takıntı olan Yani kadının olan peşinde olan kocası. ...ya da tabii akrabaları sadece, kolaylıkla tabi, bulabilir. Sadece dijital olarak değil... ...maalesef yani ülkemizin en büyük sorunlarından birisi... ...bu konuda bu şiddet yani... ...bu kadın öncelik şiddet... E, ...zayıf öncelik şiddet... E, ...buraları tabii yani Çözmek mümkün de değil ya bu çünkü sadece bizden kaynaklı mı? Sosyolojik bir problem. Fakat yani... şu da bir dijital şiddet mesela Amerika'da çok rastlıyoruz buna. Ee, özellikle ergenlerde görülüyor. Ergenlere okul arkadaşları e, sahte hesap açarak ya da atı, Hı -hı. tamamen kendi kimlikleriyle internet üzerinden hakaretler, küçük düşürücü mesajlar atabiliyorlar ve o kişi intihar edebiliyor. Bu da bütün yani evet, dizda yani Evet, o konuda e, çok vaka var. Evet, hı hı. yani Kabadayılığın internet üzerinden gerçekleştirilmesi. Evet, aslında. evet. Yani tabii şimdi e, insan e, idealize ediyoruz biz. Yani oysa biraz e, suç teorisiyle ilgilenenler, biraz sosyolojiyle ilgilenenler, biraz psikolojiyle ilgilenenler hepsi biliyor ki insan mükemmel bir yaratık değil. Dolayısıyla gitti her yere hatalarını, kaprislerini, tutkularını, yanlışlarını da beraber götürüyor. Yani bu da böyle bir şey oluyor. Dijital ortamda da bundan ayıklanmış değil. Ee, orada da kötü var, orada da e, iyi var ve maalesef kötülerin burada gizlenme şansı daha fazla gibi e, gözüküyor. O yüzden e, bu Facebook'un belki telefondan doğrulama yapıyor, mu bilmiyorum hani. Ama bir şekilde bir doğrulama var Verirseniz sanki. Verirseniz telefon numaranızı doğruluyor yani yani başka birisi ele geçirdiği Aha. takdirde hesabı ama bu bu tür doğrulamaların yapılmış olduğu sosyal ortamların gelişmesiyle yani o zaman böyle demek ki gelecekte şöyle bir şey görebilir miyiz? Yani bir ana karakterim var kendim gibi. Orada kötü taraflarımı ayıklayarak kendimi hep prezante ediyorum. E bir de e, tabii ki kimsenin bilmediği başka karanlık e, vadiler de var. Oralarda da başka karakterler yaratıp onlar da e, geziniyorlar. Yani böyle birçok e, karakteri idare eden bir beyin yapısına doğru giden bir insana doğru gidiyoruz herhalde. Onlar için ama bazı teknolojik önlemler alıyor. Bazı sosyal asiteleri. Mesela Hangisindeydi Murat? Facebook'ta mıydı? Twitter'da mıydı? Aynı IP adresinden en fazla üç adet ya da işte sınırlı sayıda farklı hesap açabiliyorsunuz. Ee, Hangisindeydi? E, Twitter'da bir, öyle bir sınırlamaz şey söz konusu. Abi, bir ya? de bir telefon numarasından bir tane kaydetmenizi gerekiyor. Ama yani tabii azmeden gider başka bir şeyden, bir internet kafeden şuradan buradan girer. Ee, çoklu kimlik sergilemeye meraklı ve vatandaş... yani benim e, açıklanamayan kimlikler çoğunlukla bastırılmış olan yani toplumda kabul görmeyen kimlikler oluyor. Yani bugün bakıyorsunuz sadece kadına şiddet değil, e, Gay bashing yani, onlar, yani e, eşcinsellere karşı şiddette e, çok ciddi bir problem e, ve bu bu tür problemleri o zaman bu tür siteler bunların kurtarıcısı gibi de e, davranıyor diyebilir miyiz acaba yani? Ya... Yani sonuçta iş gene dönüyor dolaşıyor. Bilinçli vatandaş, bilinçli kullanıcı olmaya geliyor. Yani Facebook'ta olsun, diğer sosyal ağlarda olsun kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşabildiğiniz, koyduğunuz resimleri, şunları bunları kimlerin görüp kimlerin göremeyeceğini iyi ayarlamanız lazım. Eğer o ayarlama iyi yapılırsa ne bileyim mesela geçtiğimiz haftalarda bir yargıtay kararı Günlük gazetelerde dahi geniş biçimde yer aldı. Antalya'da bir nafaka davası. E, Nafaka'nın yükseltilmesini isteyen e, karısına karşı kendini e, savunmak için koca e, ayrılmışlar tabii onlar da. E, şi, delil olarak Facebook'ta o kadının başka bir adamla birlikte yaşadığını gösteren resimleri ileri sürüyor. E, yerel mahkeme e, onları delil, sağlıklı delil olarak kabul edip adamı haklı buluyor. Ama yargıtay bozuyor. Gerçi yargıtayın bozma gerekçesi de çok fazla işin derini, derinine inmiş değil. Adaleti bulmuş sonuçta. Şey için bozmuş. E, hukuka aykırı şekilde ele geçirildi tabii. bu deliller. Tabii. Çünkü kadının şifresini mi ele geçirildi? Bir de Öyle yazışmamdan şey. ona ne canım? Yani. Bir de tabi dijital e, şiddet dediğimiz zaman... ...kendiniz... ...istiyorsanız hiç siz sosyal medyada yer almayın. Yani karı koca diyelim. Boşanıyor aynı örnekten şey yapayım. E, eşlerden bir tanesi... E, ...ayrıldığı diğer işine... ...karalamak için... Tabii. ...sosyal medya ve dijital ortamı kullanabiliyor. Siz bugüne kadar hiç girmediniz belki sosyal medya... ...ama sizin isminizde bir tane hesap açılıyor. O hesabın Kesinlikle. üzerinden... ...sizin bir takım... ...özel, kişisel, gizli ve hani internette bulunmasını istemediğiniz şeyler dışarıya konuyor olabiliyor. Evet, Gülüm Şener de demin de, öyle demin Dolayısıyla hani e, kendi sosyal, e, medya. sosyal medya ayarlarımızı yapmanın bir sonu evet. da ne yazık ki yok. Yok ama şart. Evet. İyi yapmak şart. Hı -hı. Hı -hı. Yani sadece sosyal medyada değil, blogspotlarda yazıyorlar. Aleyhinize her şeyi kaldıramıyorsunuz yani. Yani bu tür yerlere de biraz daha demek ki bu tür sosyal ortamları hazırlayanların daha e, bilinçli altyapılar alt oluşturmaları evet, gerekiyor. Evet bir de şikayet mekanizmalarının e, daha iyi işlemesi gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> yani Facebook'ta şikayet mekanizması var ama e, yine de hani sistem üzerinden e, bir bir kutucuk işaretleyip giriyorsunuz. Biraz daha ayrıntılı olabilir. Evet. Ben Google'a başvurdum bir müvekkilimin e, blogspot'tan kaldırmak için. Bütün e, şeyi de yaşadım yani süreci. E, kesinlikle başarılı bir şey değil. Sadece işte bir yarım saatinizi alıyor. Ve e, yani o kadar hani, bir cevap olarak kusura bakmayın kaldırmıyoruz. Yani. <gülüyor> yani evet biraz problemli. Dijital aşka iki programlık bahis ayırdık ki Günümüz için fena e, alan sayılmazdı. Bir daha bekliyoruz sevgili Gülümşener. E, Facebook sansürleri var değil mi? Sosyal medyanın evet. konuşulacak şeyi hukuki evet. açıdan saymakla bitmez. Bir tanesi de kendi kendilerine uyguladıkları sansürler. Evet. Ötekilerin postası örneğinde olduğu gibi. Resimler üzerindeki bir de haklar vardı herhalde. Hı hı. Evet özel hukuka giren. Yani şey konu sonsuz. Biz kaçalım. Kaçam. Süremiz doldu. <gülüyor> Herkese keyifli bir hafta dileyelim. Çok çok teşekkürler evet. tekrar. Herkese teşekkür de iyi haftalar efendim.